Ama öyle bir sonra insanların sorunlarını çözmekten, onlara rehberlik yapmaktan kaçınamaz olmuşlardır. Nitekim Hazreti Ömer döneminde Kuf ve kadılığı yapmış olan fakih sahabi Abdullah bin Mesud bu durumu açıkça dile getirmektedir. Bir gün pek çok hususta görüşü sorulduğunda o şöyle demiştir. Bir zamanlar biz hiç hüküm veremezdik. Daha sonraları Allah takdir buyurdu da bu gördüğünüz seviyeye ulaştık. Bundan sonra sizden biriniz hüküm verilmesi gereken bir sorunla karşılaşırsa Allah'ın kitabındaki hükümlere göre karar versin. Allah'ın kitabında bulunmayan bir işle karşılaşırsa onun peygamberinin hükümleriyle meseleyi çözmeye çalışsın. Allah'ın kitabında ve Resulullah'ın hükümlerinde söz konusu edilmeyen bir meseleyle karşılaşılırsa salih insanların verdiği hükümlere göre cevap versin. Allah'ın kitabında, onun peygamberinin hükümlerinde ve salih insanların fetvalarında bulunmayan bir durumdaysa, kendi görüşüne göre iştihad etsin. İştihad etmekten korkuyorum, ben korkuyorum demesin. Çünkü helal bellidir, haram da bellidir. Bu ikisinin arasındaysa, helal mi, haram mı olduğu belli olmayan, şüpheli meseleler vardır. Seni şüpheye düşüren şeyleri bırak, şüphe duymadığın şeylere bak. Abdullah bin Mesud'un bu sözü, problemin çözümünde başvurulacak kaynakların öncelik sırasını bildirmesinin yanı sıra, ''İştihad etmekten korkuyorum.'' demesin ifadesiyle, sorunların çözümsüz bırakılmamasının, iştihad edilmesinin ve kişisel aklın işletilmesinin gerekliliğine bir işarettir. Ahlaki ölçüleri gözettiği sürece, bilgili insanların kanaat belirtmekten çekinmemeleri istenmektedir. Resul-i Ekrem'in vefatından sonra sahabe ortaya çıkan problemlerle ilgili Kur'an'dan ve Hazreti Peygamber'in sünnetinden çözümler aramış, onlarda somut çözüm önerileri bulamadıklarında bu kaynakların benzer hükümlerinden ilham alarak dinin esaslarına ve hedeflediği maksat ve maslahatlara uygun bir sonuca ulaşmaya çalışmışlardır. Böylece iştihat mekanizması çalışmaya başlamıştır. Onlar bu uygulamalarında Peygamberimizin iştihada teşvik ve cesaretlendirmelerinden güç almışlardır. Zira Allah Resulü böyle bir çabayı, yanılma payı bile olsa onaylamış ve şöyle buyurmuştur. Hakim, hüküm verirken iştihat eder. Gücü nispetinde çaba sarf eder de, sonunda isabetli bir karar verirse iki sevap kazanır. Eğer iştihat eder de, sonunda hata ederse bir sevap kazanır. Gerekli bilgi ve yönteme sahip olan, aynı zamanda bilgi ahlakına riayet eden kişilerin görüş ortaya koymaları, hüküm vermeleri, ulaştıkları sonuçlara göre değil, taşıdıkları niyet ve sarf ettikleri çabaya göre değer kazanır. Bu Kur'an, ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır, buyuran Rabbimiz, pek çok ayette kullarını düşünüp ibret almak, ve hidayete ermek için akıllarını kullanmaya davet etmektedir. Sık sık akletmez misiniz uyarısıyla kullarının akıllarını işlevsel hale getirmelerini istemekte, düşünmeyenleri ise onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler, zira akıllarını kullanmazlar şeklinde eleştirmektedir. Aklını kullanan, bilgi üreten ve hüküm veren kişinin ahlaki bir sorumluluğu olduğu kadar, muhataplarının yani kendisinden hüküm vermesini isteyenlerin de sadece hakikatin ortaya çıkması gibi samimi bir niyet taşımaları gerekir. Bu anlamda her iki tarafında ahlaki yükümlülükleri vardır. Peygamberimiz, konumu gereği insanlar arasında hakemlik yaparken ahlaki sorumluluğun en güzel örneklerini sergilemiştir. Aralarında hüküm verdiği insanları da aynı hassasiyeti göstermeleri konusunda uyarmıştır. Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm veririm. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem, asla onu almasın. Zira böyle bir durumda ona ben ancak bir ateş parçası vermiş olurum. Hüküm verirken ya da bir görüş beyan ederken, muhatabın algı düzeyinin dikkate alınması önemlidir. Sorulan soruya muhatabın anlayacağı şekilde ve üslupta cevap verilmesi, ...sadece doğrunun iletilmesi amacıyla hareket edilmesi gerekir. Sevgili Peygamberimiz kimi zaman kendisine bir meselenin hükmünü soran kişiye... ...bir yönüyle sorusuna benzeyen ve aslında cevabını bildiği başka bir soru sorar. Yani soruya soruyla karşılık vererek her iki meselenin benzerliğini muhatabına keşfettirir... ...sonra da o halde her iki meselenin hükmü de aynıdır derdi. Bu şekilde muhataplarının akıllarını kullanmalarını sağlayıp meseleleri kıyas ettirirdi. Bir gün Hazreti Ömer heyecanla yanına gelerek, Ya Resulallah ben büyük bir hata işledim. Oruçluyken hanımımı öptüm demişti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, söyle bakalım oruçluyken ağzını suyla çalkalarsan ne olur? diye sordu. Hazreti Ömer bunun bir zararı olmaz deyince de o halde bu üzüntü niye? buyurdu. Bu durum yalnız bir olayla sınırlı değildi. Hasam kabilesinden bir adam peygamberimize gelip babasına hacın farz olduğunu ancak onun bineğe binip haca gidemeyecek kadar yaşlandığını, kendisinin babasının yerine hac yapıp yapamayacağını sormuştu. Bunun üzerine Allah Resulü "Babanın bir borcu olsa öder miydin?" diye sordu. Adam "Evet." deyince Resulullah Öyleyse babanın yerine sen hac yap demişti. Böylece kişinin babasının yerine hac etmesiyle babasının borcunu vekaleten ödemesini kıyas etmiş, aralarındaki benzerlikten dolayı aynı hükmü vermiş, sonuç olarak her ikisinin de doğru olduğunu söylemişti. Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize gelip ''Ya Resulallah benim siyah tenli bir çocuğum oldu.'' Karımdan şüpheleniyorum dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti: "Senin develerin var mı?" Bedevi: "Evet, var." deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi: "Kızıl." diye cevap verdi. Resulullah: "Bunların içinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde bedevi ''Evet var.'' diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah ''O boz renk nereden oldu?'' diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi ''Belki soyunun bir damarı çekmiştir.'' dedi. Resulullah da ''Senin bu oğlun da belki eski bir soy köküne çekmiştir.'' buyurdu. Allah Resulü'nün vefatından sonra hem zamanın ilerlemesi hem de fetihler sonucunda yeni kültür çevreleriyle iletişime geçilmesi, daha önce örneği görülmeyen bir takım yeni şartları ortaya çıkarmıştır. Bu dönemlerde Hz. Peygamber'in eğitiminden geçen sahabiler ve onların ardından gelen Müslüman nesiller, yeni problemlere onun arzusu ve ilkeleri çerçevesinde reyleriyle, yani şahsi görüş ve düşünceleriyle iştihatta bulunarak çözümler üretmişlerdir. Ne var ki zaman içinde rey üzerinde tartışmalar ortaya çıkmıştır. Sınırlı naslardan durmadan yenilenen, hayatın problemlerine çözümler üretecek olan akli faaliyete karşı olumsuz yaklaşımlar sergilenmiştir. Hevasına göre ve keyfi konuşmayla Kur'an ve sünnetin temel ilke ve prensiplerinden sapmadan yeni problemlere cevap bulma çabası, çoğu kez birbirinden ayırt edilmemiş ve rey yani aklın işletilmesi, Kötülenir olmuştur. Düşüncenin sınırlanmasının ve akli faaliyetlerin kısıtlanmasının zaman içerisinde Müslümanlara maliyetinin ağır olduğu inkar edilemez. Tarihi süreçte zaman zaman yeni bilginin üretimi neredeyse durmuş, var olan bilgilerin doğruluğu ve uygulanabilirliği özgür tenkit yöntemiyle sorgulanamamıştır. Bu durum bir taraftan bilgi mirasını reddeden köksüz yorumları, Diğer taraftan geleneksel malumata teslim olmuş, onu verimli bir şekilde işleyip zenginleştirmekten, değişen hayat şartlarına karşı ikna edici cevaplar üretmekte kaynak olarak kullanmaktan uzak, tekrarlayıcı faaliyetleri doğurmuştur. Oysa fıkıh, iştihat, kıyas, rey ve fetva gibi kavramlar ilk günden itibaren Müslümanları ışık tutacak niteliktedir. Fetva, akıl, gönül ve vicdan işidir. Vabisa bin Mabed el-Esedi ile Allah Resulü arasında geçen bir diyalog, fetvanın yöntem ve sonuçları bakımından teknik bir süreç olmanın ötesinde, doğrudan kalbi ilgilendiren, Allah'a yönelişi besleyen ve dini yaşantıyı düzenleyen bir faaliyet olduğuna işaret etmektedir. Vabisa, hicretin 9. yılında kavminden 10 kişilik bir heyetle gelip Müslüman olmuştu. Pek çok hadis rivayet etmiş olan, bu yufka yürekli, gözü yaşlı sahabi, Allah Resulü ile aralarında geçen şu konuşmayı bizlere aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iyilik ve kötülüğün ne olduğunu sormaya mı geldin? dedi. Ben de, evet dedim. Hazreti Peygamber parmaklarını birleştirip göğsüne vurarak üç defa, kendine danış, kalbine danış ey vabisa buyurdu ve devam etti. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir. Gerçek şu ki, göz yanılsa da, kulak duymasa da, vicdan ve kalp hakikati yalanlayamaz bir şeyin doğruluğundan ancak kalbin duyuları onaylaması halinde bahsedilebilir. Özü itibariyle iyiliğe yatkın olan fıtrat, kötülüğü reddeder. İnsan, yaratılışı itibariyle iyiliği ve kötülüğü tanıyıp ayırt etme kabiliyetine sahiptir. Peygamberimizin iyiliğin ve kötülüğün ne olduğunu soran Vabisa'ya, kendine danış, kalbinden fetva iste buyurması, aslında kişinin içinde duran hakikati görmezlikten gelip,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 Hadislerle İslam Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları